Günaydın. Haftanın son gününde ilk kampanya haberimiz İzmir'den geliyor. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılmaması talebiyle başlatılmış kampanya. Kampanya sahibinin talebi sebepleri ise şöyle. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1910 yılından beri halkımıza önce genel hastane daha sonra da göğüs hastalıkları ve tüberküloz hastanesi olarak hizmet etmiştir. Ülkemizdeki en büyük 3 göğüs hastalıkları ve tüberküloz dal hastanesinden biri olan hastanemizin halen mevcut 400 yatağı ve 30 yataklı invazif yoğun bakım ünitesi ile Ege bölgesindeki göğüs hastalıklarının yaklaşık 3'te 1'inden fazlasına hizmet vermektedir. Konularında uzmanlaşmış hekim ve personel, koa, astım, göğüs, onkoloji, interstisyal, akciğer hastalıkları, pulmoner rehabilitasyon, sigara bırakma, girişimsel bronkoloji polikliniklerinde hizmet vermektedir. Yine hastanemiz bünyesinde bulunan PET-CT radyonükleit görüntüleme, radyoterapi, girişimsel bronkoloji üniteleriyle göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi konularında tam teşekküllü bir merkez olarak edilmektedir. Ege bölgesinde yıllardır başarıyla hizmet vermektedir. Tüm bunlara paralel olarak hastanemiz gelir gider açısından da iyi durumda olduğu ifade edilmiştir. Sonuç olarak gerek bilimsel, gerek ekonomik yönden herhangi bir sorunu olmayan hastanemizin birleşme adı altında sistemik bir hastaneye dahil edilerek yok edilmesi, bölgemiz ve ülkemiz göğüs hastalıkları açısından büyük bir kayıp olduğunu düşünüyoruz. Tüberküloz, koa, akciğer kanseri gibi aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı problemi olan ve giderek artan hastaneler, Hasta say sayılarına sahip hastalıkları göz önüne aldığımızda kış aylarında mevcut yataklarının bile yetmediği hastanemizin başvurulara mevcut kadrosuyla zorla yetiştiği de bir gerçektir. Göğüs hastalıkları yatakları genişletilmesi beklenirken birleştirme adı altında hastane imkanlarının ve yatak sayısının azaltılmasıyla mevcut rutin işleyişinin sürdürmesi mümkün olmayacaktır. Göğüs dışı branşların tepecik eğitim hastanesi ile birleştirilmesiyle çoğunluğu hastane için yapılan konsültasyonlar tepecik eğitim araştırma hastanesinin zaten yoğun olan polikliniklerinde devir olacak hastalarımız mağdur olacaktır. Bölgenin tek göğüs hastanesi olmasından kaynaklı göğüs hastaları ve ölümünün, Özellikle tüberküloz hastaları mağdur olacaktır. Toplumsal bir hastalık olmasından kaynaklı olarak tüberküloz hastalarının mağdur olması toplumun sağlığını da tehlikeye sokacaktır. Hastanemizin birleştirme adı altında yok edilmesi, 80 dönümlük araziye sahip olan hastanenin yerine acaba AVM mi yapılacağı sorusunu aklımıza getirmektedir. Göğüs hastanelerinin ortadan kalkmasıyla azaltılan yatak sayısı ve yok edilen deneyimli kadroların ülkemiz sağlığında gelecekte ciddi kayıplara yol açacağını ve hastalarımızı mağdur olacağını düşünüyoruz. Hastanemizin birleştirme yollarıyla kapatılmasına karşı çıkıyor ve kararın bir an önce geri alınmasını istiyoruz. Bakalım İzmir Göğüs Hastanesi'nin kurtarılması için verdiği mücadeleyi kazanacak mı ve hastaneye hizmet vermeye devam edecek mi ilerleyen haftalarda güzel haberleri duymak dileğiyle diyoruz. Sırada bebeklerin en temel ihtiyaçlarından biri olan bebek maması ile ilgili bir imza kampanyası var. Adana'da başlatılmış bu. Muhatabı Sağlık Bakanlığı ve Gümrük Ticaret Bakanlığı talebi ise bebek gelişiminde önemli bir rolü olan bebek maması fiyatlarının düşürülmesi. Kampanya sahibi diyor ki, anne sütü olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda bebeklere verilmesi gereken tek besin maddesi olan mama, ekonomik sorunlar nedeniyle aileler tarafından tercih edilmiyor ya da edilemiyor. Yetersiz beslenen çocuklarda oluşan sağlık problemlerimi hepiniz biliyoruz. İnternet'te yaptığım araştırmalarda bebek mamalarından alınan gümrük ile ilgili haberlerin en son 2002 yılında yapıldığını gördüm. Gümrük vergisinin iptali veya yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki gümrük vergisi kalkmış veya azaltılmışsa neden hala bu kadar yüksek fiyatlarda olduğunun da açıklanması lazım. Gerçekten geleceğimizi düşünüyorsak bu sözlerimizin lafta kalmaması için desteklerinizi bekliyorum diyerek kampanyasını başlatmış. Sırada İstanbul'da sahillerde özellikle sık görülen dilek feneri konusunda başlatılmış bir imza kampanyası var. Dilek feneri ne diyorsanız bir böyle balon gibi bir fenerin içerisine konulan bir mumla havaya salınan ve uçan bir fener. Sude Atmaca tarafından başlatılan kampanyanın talebi bu dilek fenerlerinin satışının ve kullanımının yasaklanması. Sude diyor ki kontrolsüzce doğaya bırakılan dilek fenerleri orman çevresinde düştüğü zaman yangınlara sebep olmakta, denizlerde ve doğada çevre kirliliğine sahip olmaktadır. Uşak'ta resmi olarak yasaklanmıştır. İstanbul'da da yasaklanması ve bu yasakların gerekli birimlerce denetlenmesi gereklidir diyerek talebini dile getiriyor. Meteoroloji çalışanlarının talebini dile getiren bir imza kampanyası var. Sırada kampanyacılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve devlet hava meydanları işletmesi havacılığa katkılarından dolayı personel gideri olarak Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı'ndan Euro Kontrol'dan para alıyor. Devlet havaya meydanları işletmesi personel gideri olarak aldığı bu parayı Havacılık tazminatı adı altında personeline öderken meteoroloji çalışanları bu tazminatlarını alamıyorlar. Meteoroloji çalışanlarının da uğradığı bu adaletsizliği gidermeniz için gerekli yasa düzenlemelerinin ivedilikle yapılmasını bilgilerinize arz ederiz diyerek talebini dile getirmiş meteoroloji çalışanları meteoroloji çalışanları böylece haklarını geri istiyorlar. Ve Bursa'ya geçiyoruz. Sinan Şahin tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Bursa Çiftehavuzlar Mahallesi'nde fiber internet altyapısının kurulması. Sinan diyor ki ortalama 40 civarında nüfusa sahip bir mahalle. İnsanların internet altyapısı yüzünden yaşadığı problemlerin artık son bulması lazım. Bu insanların çağa uygun internet altyapısı hizmeti alması için fiber internete geçiş dönemine geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Ve bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz demiş. Bu şekilde Türksel Süper Online yetkililerine talebini iletiyor. Haftanın son haberi Ankara'dan Şeref Kudelski tarafından başlatılan imza kampanyasının konusu bir sinagog. Şeref diyor ki yaklaşık 750 yıldır faaliyette olan Ankara Sinev'u bugün işler acısı bir halde. 1907'de İtalyan stiliyle restore edilen sinagog, bir ibadet mekanı olması kadar mimari açıdan da çok önemlidir. Günümüzde sadece bayramlarda ve özel günlerde açık olan sinagog, Ankara'da kalan son sinagogtur. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek geçtiğimiz yıllarda sinagogu restore edeceğini belirtmesine rağmen bu sözünde durmamıştır. Ankara'nın tarihi değerlerinden biri olan sinagogun restore edilmesi için siz de bir imza verir misiniz diyerek taleplerini dile getiriyor. Change.org'da İmza kampanyaları devam ediyor. Değişim için insanlar harekete geçiyor. Siz de bir imza kampanyası başlatarak değişime ön ayak olabilirsiniz. Esen kalın.